Kurbanlık hayvana nasıl davranmalıyız? Kurbanlık hayvana gayet rıfık ile, şefkatle muamele etmek, ona iyi davranmak gerekir. Onu asla incitmemek icap eder. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde bu konuda şöyle buyurmuşlardır. İnna Allaha katabe'l ihsane ala kulli şey'in. فَيْزَا زَبَحْتُونَ فَأَحْسِنُ الزَّبْحَةَ فَيْزَا fa فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةَ Yani Cenab-ı Allah her şeye iyi davranmayı bizlere emretmiştir, farz kılmıştır. Bir hayvanı boğazladığınız zaman onu güzelce boğazlayın. Keserken güzelce kesin. Bir şeyi öldürürken bile. Güzelce öldürün. Yani savaşta olduğunuzda bir düşmanı öldürürken ona asla işkence etmeyin, ona eziyet etmeyin buyurmaktadır. Dolayısıyla kurbanlık hayvana da kesim öncesinde, kesim esnasında şefkatle muamele etmek, onu incitmemek icap eder.